51 5 vakit namaz her müslümanın 33 farzı bilmesi lazımdır 33 farz şunlardır İmanın şartı 6 İslamın şartı 5 namazın farzı 12 abdestin farzı 4 guslün farzı 3 Teyemmümün farzı 3. TMM'in farzına iki diyenler de vardır. Bu zaman hepsi otuz iki farz olur. Elli dört farz başka olup İslam Ahlakı kitabımızda yazılıdır. Emri maruf ve nehi münker yapmak ve kötü çirkin söz söylememek elli dört farzdadır. Akıl ve bâli olan her Müslümanın, her gün beş namaz vaktinin her birinde bir kere namaz kılması farzdır. Bir namazın vakti gelince, bu namazı edaya, kılmaya başladığı vakt, kılması farz olur. Kılmadı ise, vaktin sonunda yani vaktin çıkmasına abdest alıp namaza başlayacak kadar zaman kalınca kılması farz olur. Özrü yok iken, kılmadan vakit çıkarsa, büyük günah olur. Özrü olanın da olmayanın da, vaktinde kılmadığı namazı, vakti çıktıktan sonra kaza etmeleri farz olur. Çocuk bali olunca, kafir veya mürtet müslüman olunca, kadın temizlenince, deli ve baygın şifa bulunca, uykuda olan uyanınca da böyledir. Yeni Müslüman olana, evvela namazın şartlarını öğrenmesi farz olur. Öğrendikten sonra, kılması da farz olur. Vakt girdikten sonra, kılmadan uyumak, özrü olmaz. Bunun, vakt çıkmadan uyanması için, tedbir alması farz, vakt girmeden uyuyanın alması ise, müstehaptır. Beş namaz, kırk rekat eder. Bunlardan on yedi rekatı, Vaktilerinde kılmak farzdır. 3 rekatı vaciptir. 20 rekati sünnettir. 5 vaktin her birinde sünnet namaz kılmakta emrolundu. Sünnetler farzdan başka oldukları için bunlara ayrıca niyet edilir. Şöyle ki. 1. Sabah namazı 4 rekattır. Önce 2 rekat sünneti, sonra 2 rekat farzı kılınır. Bu sünnet çok kuvvetlidir. Vacip diyenler de vardır. 2. Öğle namazı on rekattir. Önce dört rekat ilk sünneti, sonra dört rekat farzı, farzdan sonra da iki rekat son sünneti kılınır. 3. İkindi namazı sekiz rekattir. Önce dört rekat sünneti, sonra dört rekat farzı kılınır. 4. Akşam namazı beş rekattir. Önce üç rekat farzı, sonra iki rekat sünneti kılınır. 5. Yatsı namazı on üç rekattir. Önce dört rekat sünnet, sonra dört rekat farz, sonra iki rekat son sünnet, bundan sonra üç rekat vacip olan vitir namazı kılınır. İkindi ve yatsının İlk sünnetleri gayr müekkededir. Bunların ikinci rekatlerinde otururken, ettahiyyâtü'den sonra Allahümme salli âlâ, sonra bârik ala sonuna kadar okunur. Ayağa kalkınca, üçüncü rekatte, önce besmele çekmeden, sübhâneke okunur. Halbuki öğle namazının ilk sünneti müekkettir. Yani kuvvetle emrolunmuştur. Sevabı daha çoktur. Bunda, birinci oturuşta, farzlarda olduğu gibi, yalnız ettahiyyâtı okunup, sonra üçüncü rekât için, hemen ayağa kalkılır. Kalkınca, önce besmele çekip, doğruca Fatiha okunur. Öğlenin ve yatsının farzından sonra, dört rekât ve akşamın farzından sonra, Altı rekatte kılmak müstehaptır, çok sevaptır. Hepsini bir selam ile veya iki rekatta birer selam ile kılabilir. Her iki şekilde de ilk iki rekatleri son sünnetler yerine sayılır. Bu müstehap namazları son sünnetlerden sonra ayrıca kılmak da olur. Birinci rekat namaza durunca diğer rekatler ayağa kalkınca başlar. Ve tekrar ayağa kalkıncaya kadar devam eder. Son rekât ise selam verinceye kadar devam eder. İki rekât'ten az namaz olmaz. Akşamın farzi ile vitirden başka her namaz çift rekâtlidir. İkinci secdeden sonra çift rekâtlerde oturulur. Her bir rekâtte namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, müfsitleri ve mekruhları vardır. İlerideki sayfelerde bunları Hanefi mezhebine göre bildireceğiz.